Duyunuz ve dinleyiniz, kulağınızı benden yanarınız. İşittiklerinizi hafsediniz ve ezberleyiniz ve iyice belleyiniz ve amil olunuz, ihlası yapınız. Duymayanlar sağırdır. hakkı işitmeyenler saardır. Her ne kadar baş kula işte dahi hakkı işitmeyen saardır. Hakkı görmeyen kördür. Burada kör olan ahirette kör olacak. Zira duna bak ı çevirildiğinde de ben hazi ama ve فِي الْآخِرَةِ اَعْمَانَ وَعَلَى لُسَب۪يلًا Burada hakkı görmeyen, baş gözü kör manasında konuşmadık. Hakkı görmeyen, hakkı bilmeyen, hakkı bulmayan, hakkı görmeyen burada kördür. Kör olduğu için ahirette de Cenab-ı Hak gözünü halk etmeyecek, kör olarak haşedecektir. Bu alemde zaten eğer başında düşünmek, nimeti bulunan, aklını hayırlı yerlere sarf kişiler için birçok ayatü belinat vardır. Birçok hayvanlar görürüz, elsiz ve ayaksızdır. Yüzüne yürürler. Yılanlar, akrepler, şişianlar, daha nice böyle müziş hayvanat vardır. Bunları Allah'ın niçin halketmiştir. Yine güzeller, çirkinler, hastalıklar, sıhhatler, atiyetler, zenginlikler, fakirlikler. Allah'ın niye böyle halketmiştir. Müsaadi olarak halkedebilir. Ahirette ne var ise ister nimet, ister hikmet. Allah bir numunesini dünya yüzüne vermiştir. O yılanlar, çişenler, akrepler, yarın ahiret âleminde nara gözü olanlara musal olacaktır. Onları Allah göstermektedir. Yüce nimetlerde cennetin bir nümunesidir dünya yüzünde. İnsan veta'ını pazara getirdiği vakitte hepsini birden getiremez. Birer nümune getirmende bundan var der. Hani şunu bu sema, arp, arş, cüh cennet cehennem melek kitap hesap mizan dünya ve ahiret kabir alemi âlemi ervah ruhlar alemi hepsinin işal olmuş. Semanın yıldızlarla süslenmesi, güneşin mahlukata hayat vermesi hep senin için olmuştu. Halice kuşeye cana bakmıyor ki ey beni adam, Adem oğulları bütün mevcudatı ne görüyorsan, ne biliyorsan, ilinin yetiştiği kadar, düşünebildiğin kadar, anlayabildiğin kadar ne gülüyorsan, hepsini senin için halkettiğim, seni kendim için halkettiğim. Senin vazifen hak için halkolunduğundan dolayı Allah'a abdiyettir, kulluktur. Allah'ın emirlerine imtisal, nehilerinden içtinab etmektir. Allah'ın emirlerini tutmak nehilerinden kaçmaktır yani.